Şeyhlerini gördükleri zaman namazdan daha çok şeyhlerini görürken huşu duyarlar vs. Bir sürü alamet vardır ki bunlar da, bunlar Allah'tan daha çok e, bu putları veya o Mekkeli müşrikler için günümüzdeki tasavvuçlar için de şeyhlerini sevme gündeme gelir. Buna da biz mesela sevgide şirk deriz. Bazen itaatte şirk olur. Şimdi bakın burada çok güzel bir e, kitap bir başlık atmış. Diyor ki şirke düşmenin sebebi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 Kaçacakları hiçbir yer yok burada. Hepsi buna bu noktada teslim olmak zorunda. O yüzden bunu bunu bilmenin böyle bir önemi var. Ha olur ki mesela azılı bir tekfircidir. Hani dünyada eşi benzeri yok tuttu. Var hiç mi yok? Diyor ki bana ne i̇bn Hacer de kafir, İmam Suiti de kafir, Nevi de kafirdir dedi mesela. Yine bunun kurtulacak yerini yok. Neden? Diyeceğiz ki senden önce bunu söyleyen var mı? Yani 1400 İbn-i Hacer öleri 700-800 sene oldu. Yani...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 Çıkar. Hakikaten böyle insanlar var. Çünkü dünyada bir tek benim Müslüman diyenler var yani şu an. E yine bu, bu çıkamaz dışına. Neden? Bu sefer ona şöyle yaklaşırsın. Nebis Aleyhisselam diyor ki ümmetimden bir tayfa olacaktır. Kıyamete kadar hak üzerine devam edecek. Nerede bu taife? Kıyamete kadar hep böyle hak bir tayfa olacak. Nerede o taife? Senin gibi düşünen. Burada biter işte. Adamın en son noktası seninle tartışacağı oraya kadardır. Orada biter. Çünkü Nebis Aleyhisselam diyor ki hadisle kıyamete kadar hak tayfa olacak. Ve onlara mukarebe edenler hiç onlara zarar veremeyecek. Diyemez ki o hak taife benim. Çünkü sen doğmadan da olacaktı o tayfe Değil mi? Kıyamete kadar. Nerede o taife? Böyle bütün herkesi tekfir eden, isim sıfatta, uluhiyette, rubiyette hata işleyip de özürsüz olarak herkesi tekfir eden nerede bu taife yok? En son biteceği nokta orası. İnşallah burası da. O yüzden dedi ki duada, bazen kişi duada şirk koşabilir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in buyurduğu gibi dua e, ibadettir. Bazen kişi itaatle şirk koşabilir arkadaşlar.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 bir bildiği vardır. Ve bunu da şeyi örnek getiriyorlar. İşte bu Hz. İsrâil Aleyhisselam'ın kıssası falan var ya, çocuğu öldürdü. Sonra Hz. İsrâil ne diyor? Niçin öldürdün? He. O diyor ki e bu kafir olacak, ölecekti. Dedi. Ben benim de böyle bir şeyim var diyor. Birincisi biz diyoruz ki Hz. Aleyhisselam vahiy almış. Senin şeyhin vahiy almış mı? Aldı dese kafir olur. E vahiy aldı diyemiyorlar da zaten. Hatırın, diyemiyor. İlham aldı diyorlar vesaire. O yüzden bu batıl. Ha bu ne yapmış olur bu adam? Allah'a itaatte şirk koşmuş olur. Neden? Çünkü Allah kendi canınızı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 ortaklık var. Müminlerin sevgisi sadece Allah'a aittir. Bazen muhabbette de şirk olabilir. Şirkin diğer kısmı ise küçük şirkettir. Küçük şirkte 2'ye ayrılır arkadaşlar. Açık şirk ve gizli şirk olmak üzere 2 ayrılır. Açık şirk mesela lafsi olarak. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse küfre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 Gizli şirk de olan şirk. Mesela buna da alimler genelde ne örnek verirler? Riyaya örnek verirler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Arkadaşlar dikkat edin kime söylüyor bunu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam? Sahabelere. Yani insanların en hayırlı ve Allah'ın Kur'an'da övdüğü. Hatta Allah onlar için diyor ki Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir topluluk Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki bunlara hitaben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 Listesini Allah Azze ve Celle veriyor değil mi? Ona münafıkları anlatıyor. Kime veriyor? Huzeyfet İbn-i Yemen'e veriyor. Münafıkların listesini. 70 kişi var burada. Ama Huzeyfet İbn-i Yemen'den başka kimse bilmiyor bunları. Nebis Aleyhisselam öyleyse. Ömer İbn-i Hattab ne yapıyor? Bak cennetle müjdelenmiş ve halife olacak sonradan. Yani tabi o, o bilmiyor halife olacağını ama sonuçta bu halife bir insan. Yani o kadar Allah katında değerli. Cennetle müjdelenmiş. Huzeyfet İbn-i Yemen'e tabiri caizse yalvarıyor.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 Kısaca bu arkadaşlar. Bundan sonraki hafta inşallah Rukye kısmı var. Şimdi Fıkı'a geçiyoruz. İstersen kapatmayabilirsin Fıkı. Fıkı da kısaca işleyeceğiz. Ondan sonra ders bitecek zaten. 24 dakika oldu. Daha hiçbir şey değil yani. He? <gülüyor> evet. Rıdvan abinin hatırına geç... <gülüyor> geçen haftanın bir özetini yapalım kısaca. Çok hızlı. <gülüyor> Öncelikle hemen konu başlıkları olarak işleyelim tabi. Böyle delilleri falan değil de. Suyu üç kısma ayrılmıştık. Demiştik ki temiz su, pis su. Temiz olup temizleyen su birinci kısım. Pis su ikinci kısım. Temiz olup temizlemeyen su üçüncü kısım. Nedir, neydi bunların örneği? Temiz olan su bildiğimiz e, deniz suyu. Gökten inen su. Asıl üzerine yaratılmış su. Şaşal su işte bakkallı satılan çeşme suları vesaire. Bir de pis su. Pis su ne dedik? Pis su ne zaman pis olur? Var mı aklına gelen? Bakalım, ders, dinlenmiş mi ders? İçine pislik düşüp de üç vasfından bir tanesini değiştirirse rengi, tadı, kokusu. Düşün ki bir su var, bir kova. Sen tuvalette ihtiyacını gideriyorsun, bir damla mesela idrar sıçradı. Bu kovayın üç vasfından, suyun, üç vasfından birini değiştirir mi bir kova su, bir dam? Değiştirmez. Bitti bu su, temizdir. Değil mi? Ama üç vasfından birini değiştirirse rengi, tadı veya kokusu pistir. Buna da neyi delil getirdik? Allah Azze ve Celle diyor ki suyla abdest alın. Buna su denmez. Ne denir? Ya idrarlı su denir, ya boyalı su denir, ya tatlı su denir. Şeker koyarsan yani su olma vasfından çıkar. Güzel soru Çünkü He? Sıcalı soğuk. O vasfını değiştirmiyor. Aslın vasfını değiştirmiyor. O maddenin hani soğukluğu, sıcaklığı anladın mı? Şeyin aslını değiştirmiyor. Tadı, kokusu, rengi. Anlatabiliyor muyum? Değiştirmiyor. Evet. Ancak demiştik bir şey var. Ha, bir de e, ikinci kısım var. Temiz olup temizlemeyen su. Düşün ki temiz bir su var. Rıdvan abi içine şey düştü bunun. Temiz bir madde düştü. Çay. Mesela çay. Meyve suyu ve 3 vasfından bir tanesini değiştirdi. Bu su şimdi temiz mi? Temiz. Çünkü içinde düşen şey temiz. Ama bunun temizleyen su olmaz. Çünkü meyve suyu. Meyve suyu su abdest alamazsın. Değil mi? Allah Kur'an'da diyor ki su bulamazsanız temin edin. Demiyor su bulamazsanız diğer su maddelere gidebilirsin. Yani sen çöldesin yanında bir... Şey var. Veya pikniktesin. Bir şaşal şey var. Çay var. Çay da bozulmuş. İçilmeyecek de. Hani döksen israf olmaz. Bozulmuş artık. Soğumuş. E, susuz kaldın. Diyemezsin ben onunla abdest alabilirim. Ha. Evet. Ha. Suyu o şekilde 3 kısma e, ayırmıştık. Sonra demiştik ki bu su hadeslerden ve necasetten temizlenir. Temizler. Hades büyük hades. Cünüklük hali. Küçük hades abdestsizlik hali. Bunlardan temizler. Maide suresinin 6. ayetinde de onu buyuruyor. Evet. Başka mesela Suyun temiz veya pis olduğunda şüphe ettin. Bir tane su var temiz olarak biliyordun ama sonradan bir şüphe geldi. Ya acaba bu pis olabilir mi? Acaba çocuk buna bir şey attı mı vesaire. Temiz sayacaksın. Veya yürüyorsun balkondan kadın ne yapıyor? Balkonunu süpürüyor. Bu çok insanın başına gelebilir. Yani sonuçta yere düş... Yani balkonu böyle suyla, süpürgeyle temizliyor. O su geldi üzerine. Temiz sayacaksın onu suyu. Neden? Çünkü su asıl olarak ne Temiz. Ona düşen şey acaba pis midir? Ya niye pis olsun? ee balkona geldi ee balkona gelen şey topraktır tozdur yani sen toprak tozda zaten temin ediyorsun pis olmaz aslı üzerine bunda neyi delil getirmiştik hatırlayan var mı? bir suyu temiz indirdik o, o ayrı da bir de şey dedik hani şüpheyi def etmek adına şüpheyi def etmek adına kahret mi var? yok 3-5 dağdaki o terlimonları filan alıyordunuz o biraz yakın da şey bir gün nebi sallalleme şey şikayet ediliyor yarıs hani yerlendin mi yerlenmedin mi diye namazda Hı. insan bazen olur hani Hı. yerlendin mi yerlenmedin mi Şüphe ediyor sahabe. Gidiyor bunu Allah Resulü'ne soruyor. Allah Resulü ne diyor? Sizden birisi koku his, duymadıkça koku duymadıkça veya e, ses duymadıkça veya koku hissetmedikçe namasından ayrılmasın. Yani şüpheyle olmaz abi. ne temin sen eminsindir. Değilsen değilsindir. Tamam. O yüzden demek ki İslam bizden ne istiyor? Şüpheleri defedeceksin Hani ben şimdi tuvalete gittim. Aa, acaba damladı mı damlamadı mı? Abi aslen damlamaz. Aslen damlamaz. Ha, sen şüpheyle bunu yok edemezsin. Yani adamın birisi zaten öğlen giriyor abi, ikindi namazında çıkıyor ve namaz kaçıyor yani şüpheden dolayı. Böyle şeytanın bu kadar yüklendiği insanlar da var yani. O yüzden bunların hepsini <gülüyor> defedeceksin evet. evet. Köpeğin dedik ki yaladığı kap yedi kere yıkanır veya 8 kere birisi topraklı olmak üzere. Bunda Nebis Aselam diyor. Köpek üstünü koklarsa, köpekten bir şey ulaşırsa senin elbisene yıkarsın o kadar. Elbiseni yıkaman yeter. Toprak falan olmaz zaten elbise. Kap için olur Yıkanır mı yani? Kılınır mı namaz? Köpekten sana bir şey bulaştıysa, onu gördüysen, köpekten sana... Mesela kılı değdi sana köpeğe. Bir şey bulaştın, bulaşmadın. Görüyor musun? Görmüyorsan, görmüyorsan kılınır. Ama köpeğin bir zat mesela burnu geldi kokladı veya yaladı zaten gelecektir ona salyası bir şey. O pistir. Onu yıkayacaksın elbiseyi. Ondan namaz kılamazsın. Ama köpeğin kuyruğu değdi şimdi geçerken. Baktın o köpekten sana ulaşan bir şey var mı? Varsa pistir. Yoksa pis değildir. Mesela süs köpeği tertemiz yani dışı. Köpeği zati olarak pistir köpek de. Dışı temiz. Hani hissi olarak temiz. Bu şimdi süs köpeği sana değdiği zaman sen o elbiseni o elbiseyle namaz kılarsın. Anladın mı? Ama kaptan yaladığın onu yedi kere yıkamak zorundasın. Evet. Necasetin dedi ki meni pis değil dedik. İnsanın menisi pis değil. Elbise mesela meni geldi. Mesela geçen burada bir abi vardı ismini unuttum. Mesela o güzel örnek verdi. Hani normalde başımıza gelmez. İnsan niçin meniyle elbiseyle namaz kılsın ki? Ama sahabeler zamanında öyle değildi. Zaman ne yapsın sahabe? Yani bir elbisesi vardı. Veya günümüzde kişi yolculuk ediyor. Rüyalandı yolda, e, değil mi? E araba durdu diyelim. Sende de şimdi elbise yok. E araba durdu israr için. Ha tuvalete girebilirsin orada. Hani üstüne su dökersin bir kova bitersin. Ama elbise nereden bulacaksın? O elbiseyle namaz kılarsın. Meni temiz. Ama mezi Meni'den önce gelen şeffaf su dediğimiz değil mi? O pistir dedik. Çünkü neden? Biz zaten meniden yaratıldık. Değil mi? O zaman pis pis olmalıydık. Olur İkincisi Nebi Sasalem meniyle elbiseyle namaz kılmıştır. Ama mezi için Hz Ali kimin e, e, kocası? Hz Ali. Nebi Sasalem kızının kocası. Şimdi sen gidip kayınpederine der misin? Ya Resulallah mesela. Veya ey, ey babacım mesela. İşte benden çok mezi geliyor ben ne yapmam lazım? Kimse diyemez bunu. Şey, kızıyla evlisin yani benden çok mezisi geliyor Ali radıyallahu anh başına bu geliyor e ne yapacak gidiyor miktar dibine esbet diye bir tane sahabe var onu emrediyor diyor ki git sor diyor Allah Resulüne bakalım mezi hakkında <gülüyor> Allah Resulüne o da diyor ki ya Resulallah mezi nedir demiyor ha. böyle bir şey soruluyor Allah Resulü kesin uyanmıştır yani kesin anlamıştır da bunu o diyor ki zekerini yıkar ve abdest alır bak normal abdest ha zekerini yıkar ve abdest alması yeterli hadis buhari ve müslimde biz buradan ne anlıyoruz demek ki mezi yıkamak zorunda Veya başka bir hadiste de diyor ki su serper. Buradan da ne anlıyoruz? Mezi az olursa su serpmesi yeterli. Tamam mı? Buradan da bunu anlıyoruz. Mezi pis, az olursa affolunur. Azın da ölçüsü ne? Yani şu avuç içini şöyle hafif kapat az budur yani örpen. Az budur. Yani mesela olur insanın başına gelir. Mesela tuttu kişi hanımını öptü veya e, e, değme dokunma sonucunda mezi gelir insanda. Bu çok yani meni gibi değildir hani. E, hani... Şeyin en son noktasından sonra gelsin. Mezidir, normal, bu her zaman gelir. Bakarsın bu az, değil mi? Azdır, onunla kılabilirsin ama en güzeli evde bir sürü pijama var, şey var yani. Pek başımıza gelmez ama hükmünü beyan etme babından anlatıyoruz bunları. Temizdir yani, tamam Ve olur yani, her şey olabilir. Misafirlikteyken üzerinde elbise olmuyor, bir mezi gelebilir. Herhangi bir şehvetten dolayı, bir kadın görsün, her şey olabilir. Burada mezi affolunur. En, en son şey yapacağın su serpersin mezi Bu kadar işlemiştik. Geçen hafta. Ama bunları tabi biraz geniş anlatmıştık delilleriyle vesaire. Hepsinin delili var yani. Şimdi dedik ki arkadaşlar bugün pek e, e, bizi yine ilgilendiren konu değil. Bu haftadan sonra artık e, hayatımızın her anda göreceğimiz konular gelecek. Bu hafta e, kaplar kısmı. E, kaplar kısmı. Şimdi diyoruz ki kap aslen nedir? Kap kullanabiliriz bu caiz. Ama altın kap arkadaşlar. Altın ve gümüş kap kullanılması caiz midir değil midir? Bakın Nebis Aleyhisselam hadiste ne buyuruyor? Diyor ki: "Lā teşrabū fī āniyati dhahabin vel fiḍḍati." diyor ki altın ve gümüş kaplarından içmeyin. "Felā ta'kulū fī ṣihāfin." Yemeyin de altın ve gümüş kaplardan. "Fe innahā lehum fi d-dünyā ve Onlar altın ve gümüş kaplar kafirler için dünyada sizin için de ahirettedir diyor. O zaman demek ki altın ve gümüş kaptan yemek yemek haram, caiz değil. Hatta büyük günahlardı. Büyük günahlardan. Neden? Büyük günahın şey neyi, ölçüsü neyi? Büyük günahın ölçüsü var. Ya Allah Resulü ona büyük günah demiştir hadiste ya da sonunda özel bir azap bildirmiştir. O zaman o büyük günah olduğuna delalet eder. Mesela düşünün ki Allah Resulü bir şeyden bahsediyor. Sonunda da onun için özel bir azap bildiriyor. Biz ne anlarız burada? Büyük günah olduğunu anlarız ki şimdi bir hadis gelecek özel bir azap bildiriyor. Nebis Aleyhisselam diyor ki ellezi اَلَّذِي يَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ ذَهَبِ وَالْفِضَّةِ فَاِنَّهَا cehennem Diyor ki, Bukhari'deki hadiste, diyor ki, e, altın ve gümüş kaptan içen kimse cehennem ateşini karnında taşımış olur diyor. Cehennem ateşini karnında böyle taşımış olur diyor hadis Bukhari'de. Ancak şimdi işgal var arkadaşlar. Şimdi altın ve gümüş kabuğa üç şekilde bakabiliriz. Abdest, yemek ve içmek birinci kısım. Bakın abdest, yemek ve içmek bu birinci kısım. Çünkü abdeste de kaptan bir alma var ya ağzına burnuna su verme olayı falan var. Bu birinci kısım bakın. Yemek, içmek ve abdest almak. Bu birinci kısım. İkinci kısım kaplardan. yemek İkinci kısım süs için kullanmak. 3 kısım da yemek, içmek ve abdest almak dışında herhangi bir ihtiyaç için kullanmak. İçine para koyarsın vesaire. Bunların hükmü ne? Mesela Hanbeli mezhebi diyor ki bu üç kısım da haramdır. Yani sen ne süs için kullanabilirsin, ne yemek yemek için kullanabilirsin, ne de içinde bir şey muhafaza etmek için kullanabilirsin, ihtiyaç için. Ama Allahu alem doğru olan görüş süs için veya eee süs için veya e, herhangi bir ihtiyaç için kullanılmak caiz. Sadece abdest almak, yemek yemek ve içmek için haramdır altın gümüş kap. Neden? Bakın hadiste nasıl? Evet. Şimdi bakın. Şimdi Hanbeli mezhebi neyi delil getiriyor arkadaşlar? Demin okuduğumuz hadisi. Demin okuduğumuzu getiriyorlar. Diyorlar ki bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Diyor ki kaptan altın ve gümüş kaptan yiyenler altın ve gümüş kaptan yiyenler içenler cehennemde ne yaptılar? Cehennem ateşi karnında topladılar. Değil mi? Peki bu hadisten ne anlıyoruz diyorlar Hanbeliler? Demek ki sen altın ve gümüş Kap kullanırsan harama girdin. Bu kadar açık. Ancak onlara cevap veriyoruz. Bir gün e, e, Nebi sallallahu aleyhi ve öldükten sonra hanımı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in saç kıllarını tamam mı? Tutuyor o kapta biriktiriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra gümüş bir kap bu. Sonra sahabeler hasta oldukları zaman şifa bulmak için onunla teberruk ederlerdi. Tabi yardım Allah'tan isteniyor. Ama bizzat o saçlar ne yapıyorlardı? Teberruk istiyorlardı. Bakın. Şimdi Hazreti Ayşe'nin tek başına şey nebi Nebis HaSelam'ın hanımının ki o meymuniydi. Tek başına bu e, yaptığı fiil bizim için delil olmaz aslında tek başına. Ama baktığımız zaman onu ziyarete giden kim? Sahabeler. Ve hiçbir sahabe ses çıkarmamış. Demek ki yemek içmek dışında ve abdest alma dışında bu kaplar kullanılması. Bu kapların kullanılması caizdir. Evet. <gülüyor> yok yok. El, el sürersin, yüz sürersin vesaire. başına ağrıyor, başına sürersin vesaire. Sadece bu Nebis-i Sassalem'in zatına has. Bunun delili ne? Nebis-i Sassalem'in bir kere zamanında onun, onun zatıyla çok teberrük edilmiş. O ayrı da. Ama bazı alimler demişler ki salihlere de bu yapabilirsin. Buna, bunlara reddiye çok basit. Birincisi, Nebis-i Sassalem öldükten sonra ne Ebu Bekir, ne Ömer, ne, Osman, ne veya ne cennetle mücdelenen sahabeye hiç kimse yapmamış bunu. O kadar hastalananlar olmuş, bunu yapmamışlar. Bu bir. İkincisi, Günümüzde bak, insanın salih olduğunu nereden bileceksin sen Allah katında. Belki cehennemlik abi, sen cehennemli, el yüz sürüyorsun, terini alıyorsun vesaire. Bunların hiçbiri caiz değil. Bir kere akide noktasında kıyas caiz değil. Onlar diyor ki biz Nebi Sassallam'la salihleri kıyas yaparız. Bu kıyas caiz değil. Evet, altın ve gümüş dışında bütün pahalı maddelerle, maddelerden olan, madenlerden olan kap ve gümüş, kaplardan, Kullanabilirsin, yemek de yiyebilirsin, adres alabilirsin. Bu sadece altın ve gümüşe hastır. Alt Bazı alimler demişler ki kıyas etmişler ama değil. Hastır. Hikmetini bilmiyoruz. Bunu. Hikmetini bilmiyoruz. Aynen öyle. Bazı alimler demiş ki bunda hikmet var. O yüzden diğer kapları da buna bu, bu daireye sokmuşlar. Demişler ki hikmet ne? ya Sen böyle yaparsan fakirlerin şeyi böyle hani gözü kalır kalbi kırılır vesaire. O yüzden diğer pahalı şeyleri de kullanamazsın. Biz diyoruz ki bu mantık yürütmektir yani. Birakis nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bak ne diyor. Eten-e Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahmajna lahum ma'an fi tawrin min sufr. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bugün geliyor sahabelere. Sahabe ona su çıkarıyor bir kabın içinde. Bu kap bakırdan. Demek ki pahalı şeyler altın ve gümüş dışında ne olursa olsun elmas mı elmas bunlar her türlü şey için kullanılabilir. Yemek yemek için, abdest almak için vesaire. Diğer şeyler için de kullanılabilir. Evet. Hayvanın eee Şimdi bir mevzu getiriyor burada. Diyor ki suful meyteti ve şa'ruha tahir. Hayvanın derisi ve kılları temizdir. Eti inilecek hayvanı düşün Şimdi arkadaşlar hayvanda 3 şey aralınır. Bir derinin alt kısmı. Onda da ne var? İşte etler, kemikler vesaire. Bir de derinin üst kısmı. Bu da kıl, kılları hayvanın. Bir de derinin kendisi. Şimdi hayvanın kılları temiz. Sen hayvandan üst kıllarını kopar. Ölü olsun bu hayvan diri olsun. Üst kıllarını kopardığın zaman kılları temiz. Mesela bu kılları yastık yapacağım vesaire Bu leş de olsa bu hayvan, kılları nedir bunun? Temiz. Eti yeğlen, yenilen bir hayvan olarak düşün. Deri altında olan kemik ve etleri pis. Çünkü ölü eti haram kılınmıştır ve ölü pistir. Bir tek deri kalıyor. Düşünün ki bir tane leş var burada. Bunun derisiyle ancak bir şartla faydalanabilir. Bu da ne? İşte tabaklama olayı diyoruz ya biz. Tabaklanırsa ancak. Şimdi Hanbeli mezhebi diyor ki hayır sen hayvanın derisini tabaklasan da tabaklamasan da tabaklasan da tabaklamasan da kullanamazsın. Haramdır diyorlar. Neden söylüyoruz? Çünkü yarın bir gün şu delili duyduğunuz zaman size bir işgal olmasın. Hadiste diyor ki Nebis-i Salam ben size hayvanların derileriyle faydalanmanıza izin vermiştim. Şimdi diyor bu yazım size ulaşınca bir kavme yazıyor oluyor Müslüman bir kavme. Bu diyor yazım size ulaştığı andan itibaren bir daha onun derisinden faydalanmayın. Hadis Ebu Davud'da ve Ahmet İbni Hanbeli Müsnedi'nde geçiyor. Hanbeli mezhebi diyor ki bak demek ki diyorlar ki bu Nebi Sassalem'in ölümünden birkaç gün önce veya birkaç ay önce olmuştur. Demek ki bu Nebi Sassalem'in son görüşü diyorlar. Hani nesh etme olayı var ya Allah Resulü bazen bir şey söyler sonra ömrünün ileriki döneminde o nazıt bir şey söyler o hüküm kalkar ortadan. Diyorlar ki bakın biz bunlara iki şekilde cevap veriyoruz. Birinci cevabımız bir kere bu hadis zayıf. İkinci cevabımız sahih bile olsa Siz nereden biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden birkaç gün önce zıt bir şey söylemediniz? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir lafı var arkadaşlar. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir yerden geçiyor. E, e, diyor ki onlara bir hayvanı tutmuşlar sürüklüyorlar yerde. Diyorlar ki siz bunun, Allah Resulü diyor siz bunun derisinden faydalandınız mı? Diyorlar ki ya Resulallah bu ölü. Allah Resulü de diyor ki: "Eyüha e, ihabin dubi gha fattafurah hangi deri olursa olsun. Tabaklandığı an temizlenmiştir." diyorlar. diyor Allah Resulü. Şimdi iki tanesi hadis gibi göründü, değil mi? Şimdi bunlar ne dedi? Bu Allah Resulü'nden ölmeden birkaç ay önce. Diyelim ki kabul. Aynı sizin gibi kabul edelim abicim. Allah Resulü ölmeden birkaç ay önce. Peki bu demin söylediğimiz hadis hangi gün? Belki bir gün öncedir. Çünkü birisi diğerinin hükmünü kaldırıyor dersek, bakın Allah Resulü'nden bir kavil gelmiş A, bir kavil de gelmiş B. Şimdi hangisini alacağız? A'yı mı B'yi mi? İkisi birbirinden zıt. Eğer ikisinin tarihi biliniyorsa, mesela A'yı Mekke'de söylemişti icret etmeden önce mesela. B'yi de Medine'de söyledi. O zaman biz hangisini alırız? B'yi alırız. Çünkü Neskol'un doğu. O zaman ikisinin tarihi bilinmesi lazım. E şimdi ne biliyorsun? Biz onlara soruyoruz. Ne biliyorsun belki Allah Resulü bu hadisi? Ölmeden bir iki gün önce söyledi. O zaman, o zaman diyoruz ki biz nasları toplayalım şimdi. İlk nasta ne diyor Allah Resulü? Hayvanların derisinden faydalanmayın. Ama bakın Allah Resulü diyor mu tabaklasanız da tabaklamasanız da faydalanmayın. Yok böyle bir şey. İkinci bir hadisten anlıyoruz ki tabaklanmadan faydalanmayın manasında. Anladın mı? O yüzden hayvan derisi tabaklanınca hiçbir sorun yok. Hatta başka bir hadiste de yine aynı net bir hadis kullanıyor. Lafız kullanıyor. Feyutahhiruhu elmâ'u velkaraz. Diyor ki o hayvan derisini su ve bu tuzlama olayı falan tabaklama olayı temizlenir diyor. Evet son e, mevzular. Kısaca Evet Şimdi normal bir tane e, hayvan düşünün bu eti yenmeyen hayvan düşünün. Bu, ne, bu necistir. Bu necistir. Çünkü Allah ölü etini haram kılmıştır. O zaman ölü etleri bizim için nedir? <gülüyor> necistir. Ancak iki şey hariç. Birincisi Ademoğlunun ölüsü temizdir. Pis değildir. İkincisi suda yaşayan hayvanların ölüleri leşleri temizdir. Ademoğlu, Ademoğlu yani insanlar. İnsanlar. Pis değildir. Adem oğlu yani insanlar ve hayvanda yaşayan Şey, denizde yaşayan hayvanların ölüleri bizim için temizdir İslam'da. Bunun delili ne arkadaşlar? Şey. Temizdir ve helal e, temizdir ve helaldir de. Yani. Yenir. Şimdi o gelecek. Evet. Bugün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte sahabe soru soruyor. Önemli değil. Hadisin sonuç, sonunda diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Wa tahuru mauhu için diyor ki o suyu temizdir, ölüsü de helaldir. Pis olsaydı haram olur. Çünkü Allah pis şeyleri bize haram kılmıştır. Adem oğlu Ademoğlu da temizdir. Neden? Ademoğlu eğer pis olsaydı sen bir ölün varsa öpseydin elini yüzünü yıkamak zorunda kalırdın. Ademoğlu da temizdir zaten. Bunda bir sorun yok. Ademoğlunun ölüsü temizdir. Ee, ki Nebi sallallahu aleyhi ve Ve ölmüştür. Buna rağmen gelmiştir. Ebu Bekir Radiyallahu'na öpmüştür. Yani pis olsa öpülmez. Caiz olmaz. Ki e, bunda hiçbir şüphe yok. Ayrıca alemler diyor ki eğer Ademoğlunun ölüsü pis olsaydı yıkaman da caiz olmazdı. Çünkü ölüp isterken hani dış bedeni denmez buna. Ölünün bizzat kendisi. O zaman niçin yıkıyorsun ki? Adem bunda da icma var zaten. Hiç kimse farklı bir görüş söylememiş. Ancak gelecek or oraya. E, ancak e, kanı akmayan hayvanların ölüsü temizdir. Kanı akmayan. Mesela kestiğin zaman kan boşalmayan. Karınca, sinek. Bunlardan bir kan gelmez hani. Kan görülür ama akmaz yani böyle. Akıcı değil. Bunlar temizdir. Bunların ölüleri temizdir. Neden temiz? Ee, delili ne? Nebis Aleyhisselam ne diyor? Sizden birisinin kabına sinek düştüğünde onun diğer tamamıyla batırsın. E şimdi bu pis olsaydı pislik batırılır mıydı? Kap sıcak olur değil mi? Onun içindeki pislikler o kaba bulaşabilir. Bunlar rağmen Allah Resulü ne demiştir? Batırın. Demek ki Bunlar temiz. Ancak bir şartı var, pis bir hayvandan doğan o e, hayvanlar hariç. Mesela kurtçuklar düşün, e, onun da şimdi kanı akımıyor ama bu kurt pistir. Neden? Pislikten doğduğu için. Bunu da alimler e, e, istisna kılmıştır. Midiye'ye gelince... Nasıl? Sinek de pisliğe koyuyor. Nasıl? Sinek de pisliğe koyuyor ama o pislik affolunur dedi ki az pislikler İslam'da. Değil mi ilk derste? Evet. Çünkü ona delil verdik dedik ki 3 taşla temizlenmek caiz İslam'da. Sen üç taşla ne kadar temizlenirse temizlensin orada bir pislik kalacaktır. İslam, değil mi bunu delil getirmiştik mesela. İkincisi başka bir reddiye daha verebiliriz. Mesela hayvan diyor ki affedersin büyük pisliğe konuyor. Allah Resulü buna rağmen batırın demiş. Değil mi? Değil mi? Hani burada diyemez adam Allah Resulü batırın sonra da dökün denmez yani aksale dökecek sen niye batıracaksın zaten? Bunu di diyenler var. O da, da, da panzehir şey diyelim. Evet. Midiye gelince Midiye'nin haramlığına hiçbir şey, bir delil yok. Ekstra zıttında delil var. Huve tahuruhu el hilmu etatu demişler. İşte Midiye hayız oluyormuş vesaire. Yani böyle bir mantık yürütülebilir mi? Hayız olsun. Yani Allah Resulü bilmiyor muydu senin kadar dinde her şey açık. Bir kere iki, ha hayızlıysan sen abi hanımınla ilişkiye girmiyor musun? Hayız ölçüyse o zaman birisi de çıkar mantık yürütür. O zaman hanımla ilişkiye de girilmez. E hanımını yemiyor musun diyor adam sana. Birisi bana öyle dedi vallahi. Yani hanımını yemiyorsun ki diyor adam sana. Aynen böyle vallahi bak daha geçen yani ha. Bir ay olmuyor. Arkadaş dedi ki hanımını yemiyor musun? Ben de inat yaptım abi dedim ki nasıl yemiyorsun ya dedim. <gülüyor> yemiyor musun dedim. Tükürüğü girmiyorum ağzına. Kızdım ben de ona tamam <gülüyor> mı? Ondan sonra. Yani alâkullâh mantık yürütülmez ya bu din yani. Bugün yani evet. Vallahi ve sallallahu aleyhi ve sellem nebina Muhammed ve ala ali sahbihi ecmaîn.